Elhamdülillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi wa bi hudah. Amma ba'd. Bütün övgüler Allah Subhanahu ve Taala içindir. Salat ve selam peygamberimiz Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onların yollarına uyanlara olsun. <gülüyor> İmam Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimehullah Kitab-ı Tevhid'de bugüne kadar şerh ettiğimiz baplarda Allah Subhanahu ve Teala'nın ibadette birlenilmesinin vücubiyetini, yegane ibadet edilecek, kendisine tapılacak, dua etmek, adak adamak, yalvarmak, tevekkül etmek, sığınmak, istigathe etmek ve bunlar dışında, ibadetin her bir çeşidini, tek başına hak eden, yegane ilah, hak mabut olduğunu, Açık delillerle Kat'i burhanlarla beyan ettikten sonra Allah tebareke ve teala'dan Başkasına bu ibadetlerden bir pay vermeyi Yani şirki Yine açık ve kat'i deliller ile Batıl olduğunu Beyan ettikten ifade ettikten sonra Zihinlere şöyle bir soru gelebilir <gülüyor> Peki tevhid Madem bu kadar açık, bu kadar vadıh bir meseledir. Şirkin batıl olduğu, Allah Tebâreke ve Teâlâ'dan başkasının bu ibadetlerden bir şeyi hak etmediği, bu kadar açık, bu kadar vadıh ortada bir meseledir. Peki nasıl oldu da Ademoğlu, nasıl oldu da insanlık, bu apaçık delillerle ortada olan hakikati görmediler, batıllığı apaçık delillerle ortada olan bu şirke, Düçar oldular. Bu nasıl oldu? Bugünkü okuyacağımız babta İmam Rahimahullah bu meseleyi izah edecek. Diyor ki, babu ma e sebebe kufri beni Adem ve terkihim dînehum Âdem oğullarının küfrünün ve dinlerini terk etmelerinin sebebinin Huvvel guluvvu fis salihin. Salihler hakkında guluv etmek, Aşırılığa gitmek, Haddi aşmak olduğu hakkında Varit olan şeyler. Bugünkü babımızın konusu bu, başlığı bu. Ademoğlunun küfre girmesinin, Şirke düşmesinin, Allah tebareke ve teala'nın Kendilerini o fıtrat üzere yaratmış olduğu halde, Tevhidi terk etmelerinin Sebebi, Salihler hakkında aşırılığa gitmek, salihler hakkında guluv etmektir. Bu bapta da bu konuyla alakalı varit olan şeyler zikredilecek. Yani tevhidin delilleri apaçık ortada olduğu halde, şirkin batıl oluşu apaçık ortada olduğu halde, bu ikisi de Allah'ın hem şer'i hem kevni delilleriyle gözler önünde apaçık olduğu halde, İnsanların küfre girmelerinin, bu şirki irtikap etmelerinin, Allah Subhanahu ve Taala'nın tevhidini terk etmelerinin sebebi, onların salihler hakkında aşırılığa gitmeleridir. Salihler hakkında guluv etmeleridir. Salihler deyince bunun içerisine, salah ile bilinen nebiler, veliler, hatta melekler de dahildir. Bu bapta İmam Rahimahullah bunları serdedecek. Babın meselelerinden birincisinde diyor ki İmam Enne men fehime hazel bab. Kim bu babı anlarsa, walbabey ni ba'dehu ve bundan sonraki iki babı da anlarsa, tebeyyene lehu hurbetul İslam. Bu kimse için İslam'ın ne kadar garip olduğu anlaşılmış ortaya çıkmış olur. Bu babı anlarsan İslam'ın ne derece gurbetli gurbetlik bir halde olduğu şu anda anlaşılmış olur. Ve minä kudratin lahi, minä kudratin lahi, Kulubi kudratin lahi, minä böyle lahi, çevirmesinden, Allah lahi, acayip olan işleri gör. Bu lahi, anlarsan, kudratin lahi, minä kudratin lahi, minä kudratin lahi, minä kudratin lahi, minä kudratin lahi, minä ne derece gurbette olduğunu anlamış olursun. Daha neyi anlarsın? Allah Tebareke ve Teala'nın kudretinin büyüklüğünü anlarsın. Deliller bu kadar vadı açık olduğu halde. Hüccetler, burhanlar bu kadar kat'i olduğu halde nasıl olmuş da o bazılarının kalplerini böyle evirip çevirmiş bu hususta öyle acayip şeyler görürsün ki Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü anlarsın. Diyor ki İmam Rahimahullah'ın babu ma jaa an sebeb kufr bani adem ve terkihim dinihum adem olanların küfrünün ve dinlerini terk etmelerinin sebebi huve luglu fi salihin salihler hakkında gulu etmektir meselesiyle alakalı varid olanlar ve kavlillahi teala ve Allah taala'nın şu buyurdu Diyor ki Rabbimiz tebareke ve teala ya ehlel kitabi Ey kitap ehli! Yani Hristiyanlar ve Yahudiler kendilerine kitap verilmiş bir kitaba intisab edenler. La teglu fi dinikum. Dininizde guluv etmeyin. Dininizde guluv etmeyin. Guluv demek kardeşlerim haddin aşılması demek. Meşru sınırların ötesine geçmek demek. Allah tebareke ve teala'nın koyduğu haddi Aşmak. Bunun ismi guluv. İster övmede, ister yermede olsun. İster ibadette, ister itikatta, ister sözlerde ve amellerde olsun. Kişinin kendisi için belirlenmiş haddi ve sınırları aşmasına guluv deniliyor. Allah Tebareke ve Teala diyor ki, Ey kitap ehli, dininizde guluv etmeyin. Kitap ehli dinlerinde guluv ettiler. Ya ifrat ederek ya tefrit ederek. Bu ayeti kerimede onların gruplarına bir örnek zikredilmiş. Kitap ehlinden, Yahudilerin ve Hristiyanların birisinin ifrat birisinin tefrit cihetiyle guluv ettiği bir mesele getiriliyor. Deniliyor ki: "Ve takulu ala Allahi hak." Allah hakkında, Allah adına hak olandan başkasını söylemeyin. Guluv etmeyin. Allah'a hak olandan başka bir şey söylemeyin. İnne'l-Mesih in İsa bin Meryem Meryem'in oğlu Mesi Mesih ancak ve ancak bir Allah'ın bir resulüdür. Ve kelimetu alkaha ila Meryem Allah'ın Meryem'e ilka ettiği bir kelimesidir. Ve ruhun minhu va Allah'ın bir ruhudur. Dedi ki ey kitap ehli ey Dininizde gülüv etmeyin. Sonra dedi ki Meryem oğlu İsa Mesih ancak ve ancak Allah'ın Resulü'dür. Allah'ın Meryem'e ilka ettiği bir kelimesidir. Ve Allah'tan bir ruhtur. Bu kitap ehlinden Hristiyanlar ve Yahudiler dinlerinin diğer yerlerinde gülüv ettikleri gibi bu meselede de her iki taifede gülüv ettiler. Birisi ifrat cihetiyle gülüv etti, birisi de tefrit cihetiyle gülüv etti. Hristiyanlar Meryem oğlu Mesih aleyhissalatü vesselam hakkında o Allah'ın oğludur diyerek veya üçün üçüncüsüdür diyerek onu beşer olma vasfından çıkartıp uluhiyet vasfına haiz gördüler. Bu anlamda onun hakkında gulüb ettiler. Diğer taife ehli kitaptan Yahudiler Meryem oğlu İsa aleyhissalatü vesselamı yalancılıkla suçladılar. Ona yalancı dediler. Ona zina çocuğu dediler ve annesine de zinâker de dediler. Onlar da bu cihette onun hakkında kulüpttü. Peki İsa Mesih hakkında Allah Tebaarık ve Teala'nın çizdiği hat sınır nedir? İşte burada o, be o beyan edilmiş belirtilmiş. Deniliyor ki inlemel İsa binu Meryem. Meryem'in oğlu İsa Mesih ancak ve ancak Rasulullahi Allah'ın bir elçisidir Ne sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın oğludur? Veya üçün üçüncüsüdür. Ne de sizin iftira ettiğiniz gibi bir yalancı ve bir zina çocuğudur. O ancak ve ancak Allah'ın Resulü, Allah'ın bir elçisidir. Ve kelimetuhu el-kaha ila Meryem. Ve Allah'ın Meryem'e ilka ettiği bir kelimesidir. Allah tebareke ve teala kün dedi. İsa aleyhisselam oldu. İsa'nın Allah'ın kelimesi olması bu anlamda. Yoksa İsa... Allah tebareke ve teala'nın kelimesinin kendisi değil. İsa Allah'ın kelimesiyle var olduğu için ona Allah'ın kelimesi denildi. İsa Allah'ın kelimesi değil. Zira kün, Allah tebareke ve teala'nın kün kelimesi mahluk değildir. Rabbimiz tebareke ve teala'nın sıfatıdır. İsa, İsa bu kün ile var olduğu için ona Allah'ın kelimesi denildi. İsa künün kendisi değil, kün ile var olmuş olan biris. Ve, ruhun minhu, ve Allah'tan bir ruhtur. Burada ruhun Allah'a izafesi de şereflendirmek, kadrini, kıymetini yüceltmek manasında yapılan bir izafedir. Allah'tan bir ruh, yani Allah'ın yarattığı ruhlardan bir ruh demektir. Yoksa Allah tebareke ve teala'ya ait olan, yani onun bir parçası, onun bir cüz'ü anlamında bir ruh değil. Bazıları lafzın zahirinden böyle anlayabilirler. Bu katiyen böyle değil. İsa'nın Allah'tan bir ruh olması yani Allah'ın yarattığı, halk ettiği ruhlardan bir ruh olması anlamındadır. Yoksa Allah'ın bir cüz'ü, Allah'tan olan bir ruh? Hayır böyle değil. Bu ayeti kerimede Allah ve Teala kıta ehlini dinlerinde gulu etmekten men ediyor, nehyediyor. Onlar bununla ne bundan nehyedilmişlerse elbette biz de bundan nehyedildik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi bu ümmet içerisinde Onların yollarına karış karış uyacaklar olacağı için onların bu yönlerinde de yani dinlerinde guluv etmelerinde, aşırıya gitmelerinde de karış karış onları takip edecek kimseler olacağını bildiği için Allah ve teala onları dinlerinde guluv etmekten nehy ederken bu nehiyle aynı zamanda bu ümmette mesuldür, sorumludur. Diyor ki İmam Rahimahullah ve sahihî An İbn Abbas'in radıyallahu anhuma. Şimdi dikkatle dinleyelim. Sahih'te yani Sahih-i Buhari'de An İbn Abbas'in radıyallahu anhuma. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan aktarılan bir rivayet. Rivayet nerede geçiyormuş? Sahih-i Buhari'de. Şimdi okuyacağımız sözün sahibi kim? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın oğlu. Sahabeler arasında Allah tebareke ve teala'nın kitabını, onun kitabının tefsirini en iyi bilen sahabelerden bir tanesi. Nebi sallallahu aleyhi ve kendisi hakkında Allah'ım ona Kur'an'ın tefsirini ve tevilini öğret diye dua buyurduğu bir sahabe. Abdullah ibn Abbas. Bu söyleyeceği söz nerede geçiyor? Sahih-i Buhari'de. Bütün Müslümanların ehli sünnet ve ehli bidat ile Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap olduğu hususunda ittifak ettikleri Sahih-i Buhari'de. Fi kavlillahi Teala Allah Teala'nın şu buyruğu hakkında İbn Abbas'tan şöyle rivayet edildi Sahih-i Buhari'de. Nuh suresinde وقالوا لا تذرن آلهتكم onlar dediler ki ilahlarınızı terk etmeyin ilahlarınızı bir bırakmayın wala <tuh> tadhurun waddan wala suwa'an wala yahuthu wa ya'uk wa nasra vaddi suvayi yahuthu ya'uk wa nasra demek Mühammed aleyhissalatu vesselam kavmine gelip onları Allah'ın tevhidine davet edip ibadet ettikleri bu ilahlara ibadeti bırakmalarını emredince kavmini yeri gelenleri o kavmi Nuh'un aleyhine bu sözler ile kışkırttılar. Onlar da Nuh'un davetine karşı şimdi aksi davet yapıyorlar. Allah'ın aktardığına göre demişler ki ilahlarınızı bırakmayın. Yani bu Nuh'un davetine bakarak, onun sözünde kulak asarak ibadet ettiğiniz bu ilahları sakın ha terk etmeyin. Arkasından bu ilahların isimlerini saydılar. Vela tedarun waddan, Wala suvaan. Vela ve yauka ve nesra. Veddi suvayı yauku, Yahuthu ve nesri bırakmayın. Böyle söylediler. Nuh suresinde. Şimdi Bukhari'de geçen o rivayette Abdullah ibni Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin tefsirini yapıyor. Şöyle söylemiş. Demiş ki Kala Hädihi essmää urijääl hädihi esmää urijäälin saalihin. Bu isimlär salih kisy kimsälärin saali adamların esimläriitä. Yvät suo johuus ja huvanessa. Bunnar saihlerin välliillerin isimleriitä. Min kau minuu nu aleleistälam on kauminden. Nuhun kauminkin saihlärdebunnar. Fälämämäää häläkuu onnar öldükleri zaman. Yani bu salihler isimleri Ved, Suva, Yagus, Yauk ve Nesr olan Bu salihler ölünce Avhash şeytanu ila kavmihim Şeytan onların kavmine Şöyle fısıldadı Onlara şöyle vahyetti Eninsibu ila mecalisihim Onların oturdukları yerlere Elleti kanu yeclisune fiha ansaba Onların oturdukları yerlere Anıtlar Dikitler dikmelerini onlara fısıldadı vahiy. Ve semuha bir ve o anıtları o kişilerin isimleriyle isimlendirmelerini onlara emretti. Onlara böyle vahyetti, böyle fısıldadı. Ved nerede oturuyordu? Şuradaydı onun yeri. İyi buraya bir anıt dikelim ve bu anadın ismi ne olsun? Evet. Ved olsun. Öbürünün ki Suwa olsun, Yagus olsun ve böyle. Şeytan onlara Bunu fısıldadı, bunu vahyetti. Onlar da bunu yaptılar. Onların, anıt, onların anıtlarını diktiler. Onların isimlerini verdiler bu anıtlara. Bu rivayetin, bu kıssanın... ...başka bazı rivayetlerinde farklı ifadeler var. Şöyle söyleniyor, şeytan onlara şöyle vahyetti. Dedi ki, siz onların anıtlarını dikin, onların isimlerini verin. Ta ki bu sizin için... ...ibadete daha teşvik edici olur. Onları görünce... ...onların bu anıtlarını görünce... ...onlar salihtiler ya... ...onların bu anıtları... ...size Allah Tebâleke ve Teâlâ'ya... ...ibadeti ne yapar? Anımsatır. Ve ona, ve ona ibadet etmeye... ...daha teşvik edici olur. Böyle söylediler. Onlar da şeytanın bu vahyine uyup... ...bu anıtları diktiler. Diyor ki i̇bn Abbas böyle yaptılar ama onlara ibadet filan edilmiyordu. Sadece anıtları yaptılar. Onlara bakıyorlardı. Onların, o salihlerin salahlarını, ibadetlerini hatırlıyorlar, anımsıyorlar. Ve kendileri için ibadete daha teşvik edici oluyordu. Hatta izâ heleke ula'ik. Sonra o nesiller helak olup, ölüp gittikten sonra. Ve nusiyel ve ilim unutulduktan sonra ubidet onlara ibadet edilmeye başlandı. O ilk yapan nesil, bu iyi niyetlerle bu anıtları dikenler onlara ibadet etmeyenler onlar öldükten vefat ettikten sonra ilim de unutulduktan sonra insanlar üzerine cehalet hakim olduktan sonra bunlara ibadet edilmeye başlandı. Ve kardeşlerim, şirk yeryüzünde ilk defa böyle ortaya çıktı. İbnü'l Kayyim rahimahullah diyor ki: "Ve İbnü'l Kayyim gene bu metinde: Kâle gayru vâhidin mines -selef. Selef'ten birçok kişi şöyle söylemiştir. Lemmâ o salihler öldüğü zaman akâfû alâ kubûrihim. Onların kabirleri, onların türbeleri etrafında toplanmaya başladılar." Sümme savwaru tımâtihum. Sonra onların suretlerini yaptılar. Sümme tâlâ aleyhimü'l-emed. Sonra üzerlerinden uzun zaman geçince fa abadûhum onlara ibadet etmeye başladılar. Şirk yeryüzünde ilk defa böyle hukuku buldu. Şeytan Adem oğlun insanların salihlerle alakalı, velilerle alakalı bu hassasiyetini onların yakalanabilecek damarlarının burası olduğunu yumuşak karınlarının burası olduğunu bu Nuh aleyhisselam'ın kavmindeki bu tecrübe ile kesinleştirince bunu iyice öğrenince onlardan sonra Adem oğlunun içerisinde bütün müşrik kavimleri Allah'ın dışında başka şeylere ibadet ettirmeyi bu yol ile yapmayı başardı. İmam rahimehullah diyor ki Bu babın sonundaki faydelerden 13. faydede ma'rifetu şa'ni hadihil kıssa Bu kıssanı bu kıssanın bilinmesinin önemi Bu kıssa çok mühim bir kıssa Bunun bilinmesinin önemi ve şiddetul haceti ileyha ve ona çok ihtiyaç olmasının beyanı me'al gafleti anha bu kıssanın unutulmuş olmasıyla beraber İnsanlar bundan gafiller. Bunu bilmiyorlar. Halbuki bu ne? Kendisine çok ihtiyaç duyulan, bilinmesi çok gerekli olan bir kısım. Arkasındaki meselede diyor ki 14. meselede "Vahiye acabu ve acab." Bu mesele bu daha acayip, daha acayip bir meseledir. Neymiş o? Diyor ki "Kıraatuhum ha fi kutubet tefsir ve hadis." Bu kısayı. Hadis ve tefsir kitaplarında okuyorlar. Yani kıssa nerede geçiyor? Sahih-i Buhari'de. Bunun dışında tefsirlerin hepsinde zikrediliyor. Bu kıssa sahih Buhari'de ve tefsirlerin hepsinde zikrediliyor. Yani biz bu kıssayı İngilizlerin uydurduğu, yazdığı bir kitaptan çıkartmış getirmiş falan değiliz. Allah'a hamdolsun ki onların da ellerinde olan okudukları, hatmettikleri teberrüken okudukları bu kitapların içerisinde bu kıssa var. Diyor ki İmam Rahimahullah ne acayiptir, ne acayiptir ki hadis ve tefsir kitaplarında bunu okuyorlar. وَمَعْرِفَتُهُمْ بِمَعْنَ الْكَلَامِ Buradaki sözün anlamını da biliyorlar. وَكَوْنُ اللّٰهِ hala بَيْنَهُمْ ve قُلُوبِهِمْ Ne kadar acayip, ne kadar acayiptir ki Allah onlarla kalpleri arasına giriyor da bu apaçık meseleyi idrak edemiyorlar. حَتَّعْتَقَدُوهَا Ve sonra şöyle itikad ediyorlar. Yani bu kıssayı okudukları halde. Anlamını da anladıkları halde Allah onları muvaffak etmeyince tutup bir de şöyle itikad ediyorlar. Enne fi'le kavme En Enne fi'le Nuh kavminin yaptığı bu fiil afdalul ibadet. İbadetlerin en faziletlisidir. Böyle değil mi? Yani bu kıssayı gördükleri halde. Onların yaptığı bu işi gördükleri halde. Şirk koşmanın böyle yeryüzünde çıktığını bildiği halde, bildikleri halde bu putların hakikatte salihler, onların türbeleri, onların türbelerine ve meclislerine yapılmış yapıtlar olduğunu gördükleri, bildikleri halde, sonra tutup onların yaptıkları bu ameli, bu fiili ibadetlerin en faziletlisi sayıyor. Böyle addediyorlar. diyorlar. <gülüyor> اَنَّ مَا Ve sonra Allah'ın ve Resulü'nün nehyettiği bu, işi, bu, bu işle alakalı فَهُوَ الْكُفُرُ الْمُب۪يحُ لِدَّمِي mal, Kişinin malını ve kanını helal eden bir küfür sayıyorlar. Neyi yani? Bu salihlerin kabirlerine, türbelerine ibadet etmeyi, nehy etmeyi, bunu yasaklamayı, Allah ve Resulullah bunu yasaklamış diye bunu nehy etmeyi küfür sayıyorlar. Sapıklık sayıyorlar. Kişinin kanını, malını bundan dolayı helal görüyorlar. Neden? Çünkü bu kimseler Allah'ın dışında bu türbelere, bu kabirlere yalvarılmasını, onlara ibadet edilmesini nehyediyorlar. Diye. Ne kadar acayip, ne kadar acayip. Öyle değil mi Şeykin söyledik gibi? Yahu bu, bu, bu kıssayı biz uydurmadık ki. İngiliz yazısı da uydurmadı. Sizin kitaplarınızda da bu yazıyor. Siz de bunu okuyorsunuz ve görüyorsunuz. Burada anlamadığınız bir şey mi var? Yani bunu işlemeye devam ediyorsunuz. Bir de tutup onların yaptıkları bu cürmü en faziletli amellerden bir amel sayıyorsunuz. Sonra onların yaptığı bu şeyden insanları nehy sapıklıkla, küfürle belki İslam milletinden çıkmayla itiham ediyorsunuz. İmam Rahimahullah 19. meselede diyor ki et tasrihu bi enneha bu kıssada açık bir şekilde tasrih ediliyor ki o putlara Lem ilmu. Ilim unutulmadıkça ilim ortadan kalkmadıkça onlara ibadet edilmedi. Açıkça söyleniyor, değil mi burada? Ne? Diyor ki İbn Abbas. Ve ilmu wa Ilim unutuldu ve onlara ibadet edildi. İmam rahimehullah diyor ki burada açıkça sarahten söylenilmiş ki onlara ibadet edililmedi ilim unutulmadıkça fı fihâ öyleyse burada şu var beyanu kadri vücûdihi ilmin mevcut olmasının bulunmasının ne kadar ehemmiyetli ne kadar önemli bunun kadrinin ne kadar büyük olduğunun delili var başka neyin delili var ve fakdihi ve ilmin kaybolmasının ortadan kalmasının zararı var başka bir şey daha mesela Enne sebebe fakdi ilmi İlmin kaybolunmasının sebebi nedir? Diyor ki mevtul ulema alimlerin ölmesidir. Eserde diyor ya onlar helak olup öldükten sonra ilim unutuldu. İlim neden, neyden sonra unutuldu? Alimleri bilenleri öldükten sonra unutuldu. Yani Nuh aleyhisselatu Vesselam'ın kavminde yeryüzünde ilk defa icra edilen ilk defa ortaya çıkartılan şirk Allah Tebareke ve Teala'dan başkalarına ibadet etmek, salihlerin kabirleri hakkında gulu etmek, aşırılığa gitmek ile ortaya çıktı. Salihlerin kabirlerinin üzerine türbeler yaptılar. Onların oturdukları yerlere anıtlar diktiler. Ve bunu yapanlar gevurluğundan bunu yapmadılar. İyi niyetlerle bunu yaptılar. Bizim için ibadete daha teşvik edici olur diye düşünerek yaptılar. Sonra ne oldu? Sonra nesil geçti. Sonra ilim unutuldu. Ve o kimseler cehaletten sonra artık bu şeylere ibadet etmeye tapmaya başladılar. Neyden sonra tapmaya başladılar? Cehalet ile bunlara tapmaya başladılar. Cahillik ile bunlara tapmaya başladılar. İlim unutulduktan sonra bunlara tapmaya başladılar. Şimdi burada soru şu. Bu kimseler. Nuh aleyhisselam'ın kavmi. Uvd suva yagus yauk ve Nesir isimli bu salihlerin kabirlerine ibadet etmeden önce. Bu salihler hayattayken bu insan topluluğu hak din üzere, tevhid üzere miydiler? Evet, hak din üzere, tevhid üzereydiler. Zira bu adamlar, bu isimler ne olmakla vasfedilmiş? Salih olmakla vasfedilmiş. Hak üzere, tevhid üzereydiler. Sonra zaman geçtik. Uzun zaman geçince aradan ilim unutuldu. Cahil kaldılar ve cehalet sebebiyle bunlara ibadet etmeye başladılar. Tasavvur ettik mi meseleyi? Neyle bunlara ibadet etmeye başladılar? Cehalet ile bunlara ibadet etmeye başladılar. Sorumuz şu. Bu kimseler? Nuh aleyhisselam kendilerine gelmeden önce müşrik miydiler? Evet müşriktiler. Nuh aleyhisselam kendilerine gelmeden önce henüz. Müşrik miydiler? Müşriktiler. Ne ile müşrik oldular? Cehalet sebebiyle Allah'tan başka bu şeylere ibadet ettikleri için müşrik oldular. Nuh gelmeden önce de bunlar müşriktiler. Cehalet sebebiyle bu şeylere ibadet ettikleri için müşrik oldular. i̇bn Kayyim Rahimahullah diyor ki kardeşlerim. Kişiyle Kur'an ayetlerini Fehmetmenin anlamanın Arasındaki en büyük engel Kişinin bu ayetleri Sanki eskiden yaşanmış Geçmiş ve ardından Geriye takipçilerini Bırakmamış bazı kimseler hakkında Anlatılan kıssalar olduğunu Düşünerek okumaktan kaynaklanıyor İnsan Kur'an ayetlerini Böyle okuduğu zaman bu Onun bu ayetleri fehmetmesine mani oluyor Evet baktık gördük Bunlar böyle müşrik olmuşlar meseleyi vakıaya tatbik edemediğimiz için bu ayetlerin fehminden mahrum kalıyoruz. Şimdi düşünelim, tasavvur edelim. Bunlar cehalet sebebiyle müşrik oldular. Kendilerine bir peygamber gelmeden önce de neydiler? Müşriktiler. Ne sebebiyle? Cehalet sebebiyle. Peki bunların müşrik olması cehalet sebebiyle ise birisi şöyle derse Bunlar cehalet sebebiyle müşrik oldular. Ama biz onlara müşrik diyemeyiz. Çünkü cehalet. Çünkü cahildir. Anladınız mı meseleyi? Bunların müşrik olmalarının sebebine Cahil olmalı. Cahillikten sonra müşrik oldular. Yani müşrik olmalarına sebep olan şeyi sonra onların müşrik olmalarına mani olarak zikretmek ne kadar doğru olabilir? Zaten müşrik olmalarının sebebi bu. Bu sebep. Onlara müşrik denilmesine nasıl mani olacak? Onlara müşrik denilmesine mani olmaz. Onlar kendilerine Nuh ve selam gelmeden önce de müşriktiler. Geldikten sonra yine müşrik oldular ve onun davetini kabul etmedikleri zaman azaba müstahak oldular. Şimdi İbni Kayyim Rahimahullah'ın sözünü tatbik edelim. Bu meseleyi anlamak için yani bunlar zaman o zamanda yaşamış, Arkalarından takipçiler bırakmamış bir kavim gibi değil de arkalarından takipçileri olan bir kavim gibi meseleye bakalım. Dedik ki onlar bu, bu kimselere bu putlara ibadet etmeden önce ne üzerindeydiler? Ondan önce tevhid üzerindeydiler. Bu ümmette tevhid üzerindeydi. Bu ümmette tevhid üzerindeydi. Sonra aradan uzun zaman geçtiği cehalet sebebiyle o kimselerin kabirlerine türbelerine ibadet eder oldular. Bu ümmette tevhid üzerindeyken aradan zaman geçti ve cehalet sebebiyle. Ne sebebiyle? Cehalet. cehalet sebebiyle bu kabirlere, türbelere Allah'tan başka ibadet eder oldular. Onlar muhaleysellatu ve vesselam kendilerine gelmeden önce de neydiler? Müşrik idiler. Müşrik idiler. Ama cahil, cahildiler. Cahil olmaları müşrik olmalarına mani olmaz mı? Hayır olmaz. Cahil olmaları, müşrik olmalarının önünde engel değil, bilakis müşrik olmalarının sebebi. Onlar hakkında böyleyken böyleyse, bugünkü bu ümmetten, tevhidden sonra aradan uzun zaman geçmesi üzerine cehaletle kabirlere ibadet edenler de müşriktirler. İsterse kabul etsinler, isterse etmesinler. İsterse birileri onların müşrik olmasını, cahil olmalarını sebep göstererek nefretmeye çalışsın. Bu cehalet onların müşrik olmasına nasıl mani olur? Zaten müşrik olmalarının neyi? Sebebi. Kaldı ki diyoruz ki onlar Nuh Aleyhisselam kendilerine gelmeden önce de müşriktiler. E bunlar Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem kendilerine geldi. Aradan zaman geçti, ilim unutuldu, cahil oldular. Nebi Sallallahu Aleyhi Vessellemin ümmeti içerisinde her asırda ve her nesilde Allah'ın hüccetlerini insanlar üzerine kaim eden Tevhid ve sünnet davetçileri olduğu halde. Evlerinde Allah'ın kitabı bulunduğu halde. Bunu okudukları, gördükleri, bildikleri halde. Yaptıkları amelin şirk olduğunu söyleyen insanların olduğunu duydukları halde. Tevhid kitaplarının, tevhid derslerinin, tevhid davetçilerinin davetlerini, derslerini, kitaplarını gördükleri, okudukları, duydukları halde. Yani bütün bunlar olmasaydı bile onlar neydi? Müşrikti. Peki bütün bunlar olduğu halde onlar cehalet şirklerine sebep olan bu cehalet mani gösterilerek nasıl müşrik olmasılar? Bu mesele çok azim önemli bir mesele. İbni, İbni Abbas Rahim radıyallahu anh diyor ki ve nusiyeli ilmu ilim unutuldu ondan sonra bunlara ibadet ettiler. İlim unutulduktan sonra şirk koştular müşrik oldular. Yani cahil, ce cehalet ile cahillik ile müşrik oldular. Bu böyleyse Cehalet eğer şirk koşmanın sebebi ise cahil olan kimse cehaleti onun müşrik olmasının önünde engel değildir. Kendisine bir uyarıcı gelmiş olsa da olmasa da. Nuh önce bunlar müşrikti değil mi? Kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olsa da geldikten sonra geldikten sonra onların şirki ve müşrik oluşları azabı da hak edecek derecede büyük bir hal almış olur. Diyor ki İmam Rahimahullah Ve an Umar, radiyallahu anhu, enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kale. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. La tutruni, beni övmede haddi aşmayın. Kema atratin nasar ebne Meryem. Hristiyanların Meryem oğlunu övmede aşırılığa gittikleri gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari'nin ve Müslümin'in rivayet ettiği bu hadis-i şerifte diyor ki Meryem oğlu İsa Mesih'i övmede Hristiyanların aşırılığa gittiği gibi siz de beni övmede aşırılığa gitmeyin. La tutruni ıtıra övmede medihde haddi aşmak demek. Guluv, guluv daha geniş bir haddi aşmaydı. Övmede veya yermede. Sözde veya ıtra ıtra sadece medihde Övmede haddi aşmak demek. Diyor ki Hristiyanların Meryem oğlunu övmekte, medhetmekte, etmekte ona sena etmekte aşırılığa gittikleri gibi aşırılığa gitmeyin. İnnemâ ene abdun ben ancak ve ancak bir kulum. fakulu abdullahi ve rasûlühû. Allah'ın kulu ve onun rasûlüdür deyim. Benim hakkımda. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve onun rasulüdür. Yani kuldur. Kendisine ibadet edilmez. Yani rasuldür. Allah'tan getirdiği haber teczip edilip yalanlanılmaz. İnnemâ ene abdun. Ben sadece ancak ve ancak bir kulum. Bana Allah'ın kulu ve Allah'ın rasulüdür deyin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Bu hadiste sahibi Buhari'de ve Müslim'de. Yani bunu da İngiliz falan uydurmuş değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sanki şöyle demiş. Sizler beni Hristiyanların Meryem oğlu Mesih'i övmekte aşırılığa gittikleri gibi aşırılığa gitmeyin. Onları da geçin. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş. Sanki demiş ki onlar Mesih İsa'yı övmekte taksir ettiler. Siz onların taksiri gibi taksir etmeyin. Siz beni övmekte daha da aşırılığa gidin. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş. İslam tarihi Müslümanların yazdıkları kitaplar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi övdüklerini ona sena edip med ettiklerini zannettikleri şiirler, mersiyeler yazdıkları bu yazılar. Bu söylediğimiz ama manayı anlama geliyor. Meşhur bir kaside var mutlaka duymuşsunuzdur. Bürde kasidesi bunun ismi. Bu sayırı diye birisi yazmış. Türkçe'ye de bu tercümesi edildi. Bu kasidenin şerhleri var. Yani ilim ehli. İlim ehli iddiasındaki kimseler bu kasideye şerhler yazmışlar. Ve bu kaside İslam aleminde o kadar meşhur bir kaside ki yani gece gündüz işte mevlütlerde diğer zamanlarda mübarek günlerde gecelerde tilavet edilen teberrüken okunan Kendisiyle ta'bud edilen bir kaside haline gelmiş. Bu bir de kasidesi. Şimdi bu, bu sayriği kasidenin içerisinde diyor ki, bu, bu hadise işaret ederek, yani bakın hadisi nasıl anlamış? Hadise işaret ederek diyor ki, de مَدَّعَتْهُ النَّصَارَا ف۪ي نَب۪يهِمْ Hristiyanların peygamberleri hakkında söylediğini bir kenara bırak. Bunu terk et. Sonra vahkum bir meşk te medhan vahtekim. Onu bir kenara bıraktıktan sonra, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin medhetmek için istediğini söyle. Hadisler haberdar adam yani. Nasıl anlamış? Yani Peygamberimiz, Hristiyanların İsa'yı medettikleri gibi beni medetmayın derken, sanki sadece şöyle söylemiş. Benim için Allah'ın oğludur demeyin. Bunun dışında ne söylerseniz söyleyin. Diyor ki bu sayıyı "Dama da'atuhu'n-nasara fi nabiyihim <gülüyor> ve ahkum bima shi't medhan Hristiyanların peygamberler hakkında söylediğini bir kenara bırak. Bunun dışında ne peygamberini övmek için ne söylersen söyle. Arkasından dediğinde yapmış. Bakın neler söylemiş. Birkaç misal burada size zikredeceğim. Bakın neler söylemiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. "İnne ma ana abdun" Ben sadece bir kulum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulüdür deyin diyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bakın neler söylüyor. Diyor ki Ya ekremel halki. Ey mahlukun en hayırlısı, en şereflisi. Mali men elûzü bihi sivâke inde hulûlil hadithil ammî. Büyük hadiseler. Umumi belalar. Şerhlerde deniyor ki yani kıyamet. Ümmet, insanların üzerine büyük hadiseler, bu büyük umumi bela geldiği çattığı zaman benim için senden başka sığınacak kimsem yok. Ne zaman? Kıyamette, kıyamette. Dünyadaki belalarda, fitnelerde değil. Diyor ki o kıyamet gelip çattığı zaman senden başka sığınacağım kimsem yok. İnlem tekun fî me'adi âhiden yedi eğer o sonumda O kıyametimde benim bu sonumda fazlan sen fazlınla benim elimden tutmazsan o kıyamette ve illa fakul ya zelletel o zaman yani tercümesi biraz müşkil eğer sen fazlınla benim elimi tutup o gün beni kurtarmazsan o gün benim vay halime senden başka beni kurtaracak kimse yok diyor ki bu adam Fe min judike dunya ve dunya Dünya ve ahiret dünya nimetleriyle beraber. Ve ahiret nimetleriyle beraber. Senin cömertliğindendir. Sendeki hitap kim burada? Allah tebaraka ve teala söylemiyor. Dünya dünya senin cömertliğindendir. Ahiret ahiret senin cömertliğindendir. Ve min ulumike İlme levhi ve kalemi senin ilimlerin arasındadır, senin bilgilerin arasındadır. Levhi mahfuzun ilmi ve kalemin yazdıklarının ilmi. Kalemin yazdıkları biliyorsunuz. Allah ve Teala kalemi yarattı, yaz dedi. Ne yazayım dedi? Kıyamete kadar olacak her şey yaz dedi. Kalemin ilmi bu yani. Bu il, bu bu bilgiler de senin bilgilerin arasındadır. Sanki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle söylemiş. Diyor ki. لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَمًا Ona verilen ayetler, büyüklük cihetiyle, büyüklük olmasa hasebiyle, onun kadrine layık olsaydı, peygamberimize verilen ayetler, yani mucizeler, eğer onun kadrine layık olsaydı, yani nedir? Kadrine layık? Değil. Vallahi. Bunu şerh etmiş. Şarih diyor ki, ona verilen Kur'an bile, onun kadrine layık değildir. Eğer ona verilen ayetler kadrine layık olsaydı ahyesmehu hine yud'a dâri serrimemi ölmüş, çürümüş kemikleri kül kül olmuş birisine onun ismi söylendiği zaman kalkar dirilirdi. Yani onun kadrine layık bir mucize ancak böyle olurdu. Yoksa şu anda ona verilen mucizeler Kur'an'da dahil onun kadrine layık değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi deminki anlayışımızda bir yanlışlık var mı? Demek ki galiba bunlar böylesi böyle anlamışlar. Hristiyanların İsa'yı övdükleri gibi onların ölmesinde taksir ettikleri gibi siz taksir etmeyin. Siz beni onlarınkinden çok daha fazla övün. Onlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Bunlar. Bu söylenilen söz ne? Yani şu beyitlerin başında yukarıda en sonda diyor ki Ya ekramel halki. Ey mahlukatın en hayırlısı sonra diğerlerini düşünün. Biz orayı kaldırsak, ey mahlukatın en hayırlısı şeyini kaldırsak, oraya desek ki, Ya Halikal Halki, ey mahlukatı yaratan desek, ve bu sözlerin hepsini Allah'a söylesek, Allah'a yaptığımız bu övmede bir kusur olur mu? Olmaz. Yani Allah'a söylediğimiz zaman tam münasip olur yani. Ne yapmış bir adam bu sözleri? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi medh ettiğini, onu övdüğünü zannettiği bir yerde söylemiş. Hadi bu söylemiş. Bundan sonra insanlar bu şiiri, bu kasideyi okumaya, tilavet etmeye, ezberlemeye, şerh etmeye başlamıştı. İmam Muhammed kardeşlerim rahimahullah kısa bir risalesi var. Fatiha suresinin tefsiri diye. Yüce Allah tebareke ve teala bu mecliste okumayı kolaylaştırsın. O, o, o, o risalesinde Maliki yevmi din ayetini tefsir ederken Din gününün Ceza gününün karşılık gününün malikidir Allah tebareke ve teala'nın Mülkü Yani onun hakimiyeti Saltanatı Otoritesi ve iktidarı Bu dünyada da olduğu halde O gün için böyle söylenilmiş olmasının Hikmetlerini anlattıktan sonra Diyor ki Felyeteemmel men nasaha nefsehu Hadihile Sonra da tutup Bu sayrinin bu okuduğumuz beyitlerinden bazısını zikrediyor. Kıyamet günü Maliki Yawmiddin ayetini anlattıktan sonra bu sayrinin bu beyitlerini söylüyor. Arkasından diyor ki: "Felle te'ammel men nasaha nefsuhu hadhihi'l abyat." Kendine nefsine nasihat eden, Kendi iyiliğini düşünen kimse şimdi bu beyitleri bir düşünsün. "Ve men futina biha min'l Ve kullardan bu beyitlerin fitnesine düşmüş. Bunlar ile fitneye tutulmuş kimseleri bir düşünsün. وَمِنْ مَنْ يُدَّعَا أَنَّهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ Ve kendilerinin alimlerden olduğu iddia edilen o kimselerin halini bir düşünsün. Maliki Yevmiddin ayetinin tefsirini yaptıktan sonra. وَاخْتَارُوا تِلَاوَتَهَا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ Bu kasideyi, okumayı, bunu tilavet etmeyi Kur'an tilavetine tercih ediyorlar. Sonra diyor ki, هَلْ يَجْتَمِعُ ف۪ي قَلْبِ abdin <عَبْدٍ> Bir kulun kalbinde Şu ikisi bir aya gelebilir mi? Et tasdiku bi Bu beyitlerde söylenen şeyleri tasdik etmek. Ve tasdiku bi kavlihi ve Allah'ın şu şu sözünü tasdik etmek. Yawma la temliku nefsun li nefsin şey'en ve'l emru yawma idin lillah. O gün hiçbir can hiçbir can için bir şeye sahip değildir. O gün işler tümüyle Allah'ın elindedir. Şimdi diyor ki İmam Rahimahullah Bir kulun kalbinde bu ayeti tasdik etmek ile şu yukarıda burada da zikredilen beyitlerdeki şeyleri tasdik etmek. Bu iki tasdik aynı anda burada olabilir mi? Diyor ki: "Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem: Ya Fatime binti Muhammed, la uğni anki min Allahi Geçen derste geçmişti. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, Allah'ın yanında sana hiçbir şey fayda veremem. Bir kalpte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü tasdik etme ile bu buradaki geçen bu sözleri tasdik etme aynı katta olabilir mi? Diyor ki şeyh Rahimullah. La vallahi, la wallahi la Allah'a Allah yemin olsun bu ikisi bir arada olmaz. Allah'a yemin olsun bu ikisinin tasdiki bir arada yemin olmaz, bir olmaz. Allah'a yemin olsun olmaz. İlla kema yecmeu fi kalbihi Enne Musa sadikun ve enne Firavun'a sadikun. Musa da doğrudur. Hak yoldadır. Firavun da doğrudur. Hak yoldadır demek. Bir kalpte nasıl bir arada olmazsa bu ikisi de bir arada olmaz. Ve <gülüyor> sadikun alel hak ve enne Eba Cehlin sadikun alel hak. Muhammed de, sallallahu alaihi ve sellem hak üzerinde sadıktır. Ebu Cehil de hak üzerinde sadıktır. Bu ikisi de bir kalpte cem olmadığı gibi, vallahi Allah'ın bu ayetleriyle, bu burada sahibinin bu sözleri, aynı kalpte bulunamaz. Yine İmam Muhammed Rahimehullah şahsi risaleleri den bir tanesinde buraya işaretle diyor ki ve a'cebu min zelike ma ra'aytu ve semiytu bundan daha acayibi de gördüğüm ve işittiğim şu iştir mimmen yud'a kendisini insanların en alimi insanlar arasında en bilgili alim olan diye bilinen tanınan şöhret bulmuş ve yufessirul kur'ane ve Kur'an'ı tefsir etmiş ve yeşrahul hadise fil mücelledat sonra ciltler dolusu hadis şerhleri yazmış ثumme yeşrahul burada sonra tutmuş bu burada kasidesini şerh etmiş ve yestehsinuhâ Ve onu güzel bulmuş, güzel görmüş. Yani şaşıracağım şeyler arasında, acayip olan şeyler arasında en acayiplerinden bir tanesi de budur. Bir adam düşün, Allah'ın kitabını tefsir ediyor, alim deniliyor, hadis tefsiri yapıyor, şerhi yapıyor. Sonra tutup, bu burada kasidesini şerh ediyor ve bunu beğeniyor. Ve yezkur fi tefsirihi ve şerhihi lil hadis. Ya bu adam, hadislerin şerhinde, Kur'an'ın şerhinde, kaçınılmaz olarak, şirki açıklayacak şirket tefsir edecek şirk şirk ayetlerinde bu ayetleri beyan edecek sonra ve ma arafa ma sonra ağzından çıkan kafasından çıkanın ne olduğundan habersiz ölüp gidecek haza bu ne kadar şaşılanacak bir şey acebu bi şundan daha çok şaşırılacak bir şey min unesin la ولا يعرفون جنتا ولا نارا ولا رسولا ولا اله. Ne kit yani ellerinde bir kitap olmayan. Ne cennet ne cehennem bilmeyen. Ne peygamber ne ilah tanımayan. Kimselerin halinden daha acayip bu adamlar. Böyle değil mi? Şaşırıyorsunuz. Adamlar ineye tapıyorlarmış. Ha ha ha gülüyoruz ondan sonra. Adamlarda bak. El ne ellerinde kitap var. Ne cennet bilirler ne cehennem bilirler. Ne Resul bilirler ne ilah bilirler. Bunlara şaşıralım. Peki ya bunlara? Allah'ın kitabını tefsir ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini şerh ediyorlar. Sonra Allah tebareke ve teala'dan başkasına söylenmesi münasip olmayacak. Bu bürde kasidesini şerh ediyorlar. İçimdeki sözleri beğeniyorlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Hristiyanların Meryem oğlunu övmekte aşırıya gittikleri gibi siz de beni övmekte aşırıya gitmeyin. <gülüyor> gitmeyin. Ben sadece bir kulum. Benim için Allah'ın kuludur ve Resulüdür deyin. Allah nebi sallallahu aleyhi ve sellem için kul demek. Kul demek. Onun kadrini düşürmek mi demektir? Onun hakkında tenakkuz mu yapmak demektir? Hayır. Allah tebareke teala kitabında hem de müşriklere meydan okumasa dediğinde birden çok yerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi kul olmakla vasfetmiş. Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe ediyorsanız diyor. Kulumuza subhanellezi esra bi abdihi leylem kulunu bir gece mescidi haramdan mescidi aksa'ya yürüten Allah ne kadar münezzehtir diyor. Allah onu kul olmakla vasfetmiş. Kendisi kul olmakla vasfetmiş. Nebis, bizim peygamberimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kul olmaktan yüksünecek birisi mi? Allah'ın kuludur ve Resulüdür deriz. Ve onu övmede aşırılığa gitmeyiz. Zira onu övmede aşırılığa gitmek bizden önceki ümmetlerde peygamberlerini övdükleri ve bu övmede aşırıya gittikleri için dinlerinden çıkan küfre ve şirke giren kimselerin Akıbeti gibi olur. Diyor ki İmam Rahimahullah. Ve kal İbni Abbasin radıyallahu anhuma. Kal Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbas radıyallahu anhuma dedi ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyâkum vel guluv. Sizi sakındırırım. Uzak durun guluvdan. Guluv ne demekti? Haddi aşmak. Belirlenmiş sınırları aşmak. Her meselede. Itra o sadece medihle alakalı. Gulu her meselede. Övmede ve yermede. İtikad etmede ve amel etmede. Söz söylemede veya azalarla amel etmede. Hepsinde belirlenen sınırı aşmak gulu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İyyakum vel guluw." Sizi guluwdan sakındırırım. Guluwdan uzak durun. Aşırılığa gitmekten uzak durun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylediği münasebet yani çok küçük bir münasebet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında akabe cemresini taşlayacağı zaman akabe cemresi bunların ismi cemredir şeytan taşlamak diye bir şey İslam literatüründe yok bu bizim acemlerin literatüründe şeytan taşlamak deniliyor şeytan falan taşlanılmıyor cemreler taşlanıyor o taşlanan şey ismi cemredir nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu cemrelerin en büyüğü olan akabe cemresini taşlayacağı gün bayramın birinci sabahı dedi ki bana yedi tane taş toplayayım sonra yedi tane taş topladılar getirdiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem baktı onların arasında büyük olanları seçti. Şöyle nohut tanesi kadar küçük bir taşı gösterdi. Ve dedi ki em fâli hâulâ bunlar kadar atın. Ondan sonra dedi ki ve vel hulû. aşırılığa gitmeyin. Söylediği münasebet bu kadar küçük bir münasebet. Yani. Bunlar kadar atın aşırılığa gitmeyin. Yani bu ibadette eline bu taşı alıp Allah'ın ismini yücelterek Bu cemreye atacaksın. Belirlenmiş sınır ne? Taşın bu kadar küçük olması. Büyük taşı attığın zaman ne yapmış oldun? Sana belirlenilen sınırı aşmış oldun. Buradaki bir aşkınlık, taşkınlık bu bile nehyedilmişken, bu bile mezunken diğer amellerde, itikatta, sözlerde ve fiillerde haddi aşmak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nehyedilmiştir. Sonra diyor ki فَاِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُورُ sizden öncekileri helak eden şey yalnızca guluvdu. Sizden öncekilerin yegane helak olma sebebi guluvdu. Dinlerinde aşırıya gittiler. Ya ifrat ya da tefrit cihetiyle. Kendilerine belirlenilen meşru sınırları aştılar. Ve limuslimin an ibni mes'udin radıyallahu anhu en rasulallahı sallallahu aleyhi ve selleme kâle <Sessizlik> Müslim'de Abdullah, ibn Mes'ud radıyallahu anhunun yaptığı rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Helekel mutanatti'un Kaleha selasa. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç defa söylemiş. Helekel mutanatti'un Helekel mutanatti'un Helekel mutanatti'un. Böyle söylemiş. <gülüyor> ettenattu' Bu ayette, bu zikir geçen Derinleşmeye çalışmak demek. Tekellüf etmek demek. Yani yine kendisi için belirlenmiş meşru sınırın ötesine geçmeye çalışmak demek. Buna tenattu deniliyor. El mutanattıun demek. Yani aşırılığa gidenler, derinleşmeye çalışanlar, haddi aşanlar, tekellüf edenler, zorlama yapanlar. Bu anlamlara geliyor. Bunlar hakkında ne buyurulmuş? Heleke. Bunlar helak oldular. Tenattu edenler helak oldular. Aşırılığa gidenler helak oldular. Derinleşmeye çalışanlar, zorlama yapmaya çalışanlar helak oldular veya helak olurlar veya helak olsunlar. Bu anlam bunların hepsine muhtemel. Tenattu da bu hadiste olduğu gibi. Gulu da bundan önceki hadiste ve ayette olduğu gibi. Itra da Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sözünde olduğu gibi bunların hepsi birbirine mutekarip, birbirine yakın anlamlı şeyler. Hepsinin ortak paydası neresi? Meşru sınırların, meşru haddin ötesine geçmek. İşte kardeşlerim Adem Ademoğullarında Nuh Aleyhisselam'ın kavminden itibaren günümüze kadar önceki ve sonraki müşriklerin tamamının Allah Tebâreke ve Taala'ya şirk koşmalarının, dinlerini terk etmelerinin, tevhidi unutmalarının yegane sebebi salihler hakkında guluv etmeleridir. Veliler hakkında, nebiler hakkında guluv etmeleridir. Allah Tebâreke ve Taala'nın onlar hakkında bizim için belirlediği sınırları aşmadı. O gün Nuh'un kavminde böyle oldu, ondan sonraki asırlarda böyle oldu, günümüzde bu ümmet içerisinde de böyle oluyor. Allah'ın koyduğu bu sınırlar aşılınca bu sınırları aşanlar dinlerini terk ediyorlar, tevhidi terk ediyorlar, şirke giriyorlar ve müşrik oluyorlar isteseler de istemeseler de. Söyleyeceklerim bu kadar. Subhanakallahumma ve bihamdik.